Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni peygamber olarak göndermezdik.